أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي الحمد لله أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والصلاة والسلام على رسولنا الذي أرسل بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو يكره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره الديمقراطيون ولو كره العلمانيون أما بعد فإن أصدقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار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 La ilahe illallah bozan unsurlar vardır. İlk başa dersimizde Allah subhanehu ve teala'dan başkasına dua etmek, Allah subhanehu teala'dan başkasından şefaat beklemek, ondan sonra Allah subhanehu ve e, dua ederken onunla beraber başkasını ortak kılmak, zorluk anında başkasına dua etmek, tevessül etmek gibi La ilahe illallah bozan unsurlardan El şirkü fil ibadet Yani ibadette şirki anlattık. Daha sonraki hafta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 Savaşlardan önceki döneme bakın, Müslümanların izzetine bakın. Müslümanlar onlarla ittifak ettikten sonra Müslümanlara haline bakın. Müslüman ülkeler hepsi, yani genel olarak ne hale geldiler? Aynı dönemde onlarla ittifak eden kafir ülkeler bakın şu anda ne hale geldi. Peki Allah subhanehu ve teala arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de kafirleri dost tutmayı bize nasıl anlatıyor? Allah subhanehu ve teala bize ayet-i kerimede diyor ki, لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَل Falese min Allahi fi şey, illa an tetk'u minhum tuqa. Ve hazirukum Allahu Müminlerden, mümin olan insanlar, müminlerin dışında kafirleri dost tutmasınlar. Müminler kafirleri Müslümanların dışında ne yapmasınlar? Müslümanların dışında dostlar edinmesinler. Peki Allah sünneten <Gülüşmeler> bu bize belirtmiş olduğu bu ayette yani Müslümanlar Müslümanlar kafirleri dost tutmasınlar. Peki ya Rabbi biz bunları dost tutarsak ne olur? Diye sorduğumuz zaman. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ Kim bunu yaparsa onunla Allah arasında hiçbir şey yoktur. Yani yazubillah meselenin ne kadar tehlikeli olduğuna bakın. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ şey. فِي شَيْءٍ Onunla Allah'ın arasında hiçbir şey yoktur. Allah'la onun arasında hiçbir bağ kalmamıştır. İmam Taberi diyor ki bu ayetin tepsilinde. Kim onları dost tutarsa huve beri'un minallahi ve allahu beri'un minh.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 siyaset gereği olduğunu, Müslümanlar, Müslümanlar için gerekli olduğunu söyleyen insanlara, bakın ehli Sünnet'in büyük alimlerinin söyledikleri şeylere. Huve beri'un minallahu ve allahu beri'un minh. O Allah'tan beri olmuştur, Allah da ondan beri olmuştur. İmam Kultubi'nin sözüne bakın. Artık bunu yapan insan Allah Subhanehu ve Teala'nın ordusundan ve Allah Teala'nın dostlarından değildir. Allah Subhanehu ve Teala bütün alakalarını yapmıştır? Bütün alakalarını Allah Teala aralarında kesmiştir. Yine aynı şekilde arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah Subhanahu ve Teala'nın bu meseledeki ciddiyetine ciddiyetine dikkat edin. Yani Allah Subhanahu ve Teala bu mesele hakkında konuşurken ayetteki ciddiyete dikkat edin. La yetekhizzul mu'minun el kafirin avliya'en min dunil mu'minin ve men yef'al zalika felese minallahi fi şey'. Tek kelimede kim bunu yaparsa onunla Allah arasında hiçbir bağlantı kalmamıştır. Kim Müminlerin dışında kafirleri dost tutarsa, onunla Allah arasında zerre kadar bir bağlantı kalmamıştır. Peki bu kadar mı Kur'an-ı Kerim'de? Ayetler öyle değil. Birlikte Vela ve Bera, Şeyhül Mujahid'in dediği gibi Kur'an-ı Kerim'de en açık olan ayetlerden biri. Eyvah, Vela ve Bera, kafirlerden uzak durmak, kafirleri düşman edilmek Kur'an-ı Kerim'de en açık olan ayetlerden biri. Hükümünde kesinlikle kapalık olmayan, olmayan ayetlerden biri. Bakın Allah Swayatallah ne diyor. Beş yeril münafıkîn bi enne lehum azaben elîm. O münafıkların müjdelesi Peygamberimize diyor. Beş yeril münafıkîn. O münafıkların müjdelesi bi enne lehum azaben elîm. Onlara elin verici bir azap vardır. Peki soruyoruz. Ya Rabbi neden onlara elin verici bir azap vardır ve neden onlar münafıktırlar? Ellezîne yetehezuun el kâfirîne evliyâen min dûni'l mü'minîn. Eyad tağûn 'indehum el izze fe innel izzete lillâhi cemî'. O kimseler ki, o kendilerine elin verici bir azap ve kendilerine münafık olan kimseler. Kimdirler bunlar? اَلَّذ۪ينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَ Kafirleri, Müslümanların dışında dost edinen kimlerdir? Dost edinen insanlardır. اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ İzzeti onların yanında mı arıyorlar? O kafirlerin yanında izzetli, şerefli olacaklarını mı zannediyorlar? فَاِنَّ <gülüyor> الْعِزَّةَ İzzet ج İzzet sadece ve sadece Allah Subhanahu ve teala'nındır. Bakın şimdi bu ayette arkadaşlar insan kafirleri dost tutan insan. Her ne kadar isminin Müslüman olduğunu iddia ederseniz etsin Allah Subhanahu ve teala onu ne diye isimlendirmiştir? Allah Subhanahu ve teala onu münafık diye isimlendirmiştir. Aynı şekilde İbni, e, İbni Kesir ne diyor? Onların onları dost tutmalarından dolayı kalplerinde nifak vakı olmuştur. Yani nifak olup da son alan dost değil. Önce bunlar onları yavaş yavaş dost tuta tuta ne olmuştur? Bu insanların kalbinde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 yani çok ciddi bir şekilde hakla batının arasını tek çizgiyle ayırıyor Allah Subhanahu ve Teala. Onları dost tutarsanız Allah aranızda hiçbir bağlantı kalmamıştır. Bu yani vela ve berâ mekumu nedir? Vela ve râkî budur. Kişi ya Müslüman'dır İslam'da ya kafirdir veya da ikisinin ortasında hem müzemzebe yine Ne o taraftandır ne de bu taraftandır. Ayette dediği gibi kimlerdendir? Münafıklardandır. Yani Allah Subhanahu ve Teala Teğâbun suresinin ilk başında ne diyor? Sizleri biz yarattık. Siz ya Müslümanlarsınız, müminlersiniz ya da ya da kafirlersiniz. Üçüncü bir yol Allah subhanehu ve teala'nın yanında yoktur. kadiye iman ve küfür kadiyyesidir. kadiye ve la ve bera kadiyyesidir. Kadiyye dostluk ve düşmanlık kadiyyesidir. Kadiyye cihad ve onlarla güzel geçinme kadiyyesidir. Bundan dolayı Allah subhanehu ve teala ne diyor? Bizde kafirlerden altındaki çizgiyi ayırırken onları dost tutmayın. Tek kelime dost tutarsanız yani benim bu kadar nehyime rağmen siz hala onları işte herhangi bir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 ya sen onlardan bir <gülüyor> görürsün ki onlar o kafirlere ne yaparlar <gülüyor> o kafirleri dostlar tutarlar onların kendi elleriyle yapıp da Allah'ın azabını hak ettikleri şey ne kadar kötü bir şeydir yani kafirleri dost tutup da Allah'ın azabını, Allah'ın suktunu hak ettikleri şey ne kadar kötü bir şeydir ve onlar azapta ebedi olarak kalacaklardır. Bir sonraki ayet dahalarına ne diyor? billah." Eğer onlar Allah'a iman etmiş olsalardı ve bin nebi ve peygambere iman etmiş olsalardı ve maunzile ve peygamberin üzerine indirilene iman etmiş olsalardı, mettakedu Onları dost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 Görüyor musunuz arkadaşlar meselenin ciddiyetine bakın Allah Subhanahu ve Teala karşısında. Onları bir anlık dost tutmayı Allah kendisine, peygamberine ve peygamberin üzerine indirilme iman etmemeyi ne yapıyor Allah Subhanahu ve Teala zikrediyor. Şeyhül İslam İbn Teymiye ne diyor bu ayette? Allah Subhanahu ve Teala şart zikretti burada diyor. Bak ne diyor Allah? Arapçadır anlıyorsunuz. "Velau kanu eğer onlar iman etmiş olsalardı. Peygambere, Allah'a ve peygambere indirilene onları dost tutmazdı."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 velev ki babaları dahi olsa velev kardeşleri dahi olsa velev çocukları dahi olsa velev aşiretleri dahi olsa sen onları ne yapamazsın?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 İşte diyor Allah subhanahu aleyhi ve sellem bulamazsın. Kalbinde iman varsa Allah'a ve ahiret günde iman varsa kafirlerin sevgisini aynı kalpte ne yapamazsın? Bulamazsın. Sevgi girdi mi iman çıkar gider. İman girdi mi sevgi çıkar gider. Niye? Mustahil en yeştemü addeddani fi anin vahidin Mustahildir. Mümkün değil. İki tane zıt olan şeyin aynı anda bir yerde toplaması. Bir kağıt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 İnnema veliyyukumullahu ve rasuluhu ve ne diyor Müslümanlara? sizin inneme ancak ancak sizin dostlarınız Allah, resulü ve namazı kılıp zekatı verip ruku halinde bulunan müminlerdir Sadece, başka kimse yok. Aradaki tek bak, aradaki tek anlaşma, kanların, canların üzerine bina dediği tek mesele ne? La ilahe illallah. Başka hiçbir şey yok. İnnemâ veliyyukumullah. İnnemâ biliyorsunuz hasredatlarından. Sadece ve sadece sizin veriniz dostunuz kimdir? Allah, Resulü namazı ve zekatı verip de rükuda bulunan Müslümanlardır. Ve men yetevellallah. Kim Allah'a dost tutarsa. Ve Resuluhu vellezine ameluh. Kim Allah'a, Resulünü ve müminleri dost tutarsa. Allah'ın ordusu muhakkak ki galip gelecek olanları. La mehale, kafirlerin yanında izzet arayanlar, kafirlerin yanına gidip de onların meclislerinde Müslümanlara şeref kazandırdıklarını iddia edenler, Müslümanları onların ordularına girip de kendilerini küpre sokup da Müslümanlara hizmet ettiğini iddia eden insanlar, Allah subhanehu ve teala onlara sesleniyor. Ey ahmaklar! he Fa inna galibun. Allah'ın ordusu muhakkak ki ne gelecektir? Allah'ın ordusu galip gelecektir. Kafirlerin yanında ne yapmayın? Kafirlerin yanında izzeti aramayın. Önceki ayette de ne demiştik? Allah münafıklar için ne diyordu? Ayet teqūna indhumul izze. O kafirlerin yanında izze'ti, şerefi, namusu, arı, kişiliği, insanlığı, kuvveti onların yanında mı arıyorlar? Ayet teqūna indhumul. Allah سبحانه تعالى böyle ee, acayip yani teacübediyor. ediyor teqūna indhumul izze. İzzeti onların yanında mı ya Çünkü inna la izzetirillahi cemiyan. İzzetin her şey Allah Subhanahu Wa Taala aittir. Tek aziz olan kimdir? Tek aziz olan Allah Subhanahu Wa Taala'dır. Onlardan mı yardım bekliyorsunuz? İn tan surullah ya'n surkum, wajib bi Siz Allah'a yardım edin. Allah Subhanahu Wa Taala size yardım edecektir. Sizin ayaklarınızı ne yapacaktır? Sizin ayaklarınızı muhakkak ki wajib bi takdamekum. Sizin ayaklarınızı sabitleyecektir. İn <gülüyor> tan surkumullahu falahali belekum.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 Allah ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? اِنَّا لَنَنْسُرُ رَسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ Biz kendi peygamberlerimize ve onlara iman edenlere yer dünyadayken yardım edeceğiz. Merak etmeyin yardım edeceğiz. Allah'ın vaadi kesin gelecek. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْعَلَوْنَا in كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 kafirleri dost tutmadan la ilahe illallah anlamış onun için yaşayan ve onun için ölen bir topluluğu ne yapmışlar kılmıştır. Subhanallah. Nasıl kılmasın ki Allah. Sadık el ma an illa yuha. Her konuştuğu vahiy olan peygamber haber vermiyor mu? La min La hatta yati amrullah. Hatta yati ve ala zalik. Benim ümmetinden Hak zerre savaşacak.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 İşte bunlardır kafirlere iman yazılan insanlar. Çünkü bir kafirleri dost tutmamayla Allah'ın yapmış oldukları vaatlere bak. Sonra ne diyor Allah? Ve cennetin tecrim min Onları nereye sokacaktır Allah? Altından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Radiyallahu anhum an. Onlar Allah'tan razı olmuştur. Allah onlardan razı olmuştur. Bakın yani bir kafirleri dost tutmama, onları Allah için düşman tutmaz. Allah senden razı oluyor, sen de Allah'tan razı oluyor. Bundan daha büyük bir şeref var mı? Rabbin senden razı olduğunu haber veriyor sana. Bundan daha güzel bir ticaret var mı? Ula'ike hizbullah, elâ inne hizballâhihumul muflihun. İşte bunlar Allah'ın ordusudurlar. Allah'ın askerleri bunlardır. Anneleri de olsa, babaları da olsa, kardeşleri de olsa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 sen onların dinine tabi olmadığın müddetçe senden razı olmazlar. Biz onları dost da tutsak, bugün yaptıkları gibi Allah bizi beri de, da, bu mürtetlerin yaptıkları gibi, biz onları dostlar da tutsak, biz onların meclislerine de gitsek, biz dedek ki siz dünyanın en süper gücüsünüz, biz size her konuda tabi, size itaat edeceğiz, siz kanun verin biz uygulayacağız, siz deyin bunu öldürün biz öldüreceğiz, siz ne derseniz biz yapacağız deseler de Allah subhanahu wa ta'ala ne diyor? Boşuna uğraşmayın. وَلَنْ تَرْرَعَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَار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 yine aynı şekilde arkadaşlar Allah subhanahu wa ta'ala bize ne diyor ya eyvallezine İn intuti'u fariqan min ehlil kitabi imanikum. min ba'di imanikum kuffara eğer siz ehli kitaptan bir fırkaya tabi olursanız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 en açık olan ayet Allah'a karşı inkar etmişlerdi. Yani ya Rabbi sen tam böyle söylüyorsun. Biz de la ilahe illallah diyoruz. Ama bu konuda bize karışma yani. Biz onları dost tutacağız. Biz dinler arası diyalog da yapacağız. Biz onların meclislerine de gireceğiz. Yani sen kendi Kuran-ı Kerim'de söylüyorsun. Baş göz üstüne. Biz de sen kafana takma. Biz Kuran-ı Kerimleri e, kılıflara koyduk duvarlara astık. Kuranlar orada bekliyor. Ve kala Resulü inne kavmittehez il Kur'an'a mehcura. Ve kala Resulü ya Rabbi inne kavmittehez il Kur'an'a mehcura. Peygamber o gün diyecek ya benim kavmin bu Kur'an'ı ne yaptılar? Benim kavmin bu Kur'an'ı terk ettiler. Yani tamam işte ya Rabbi sen öyle diyorsun ama bizim davetimizin maslahatı, bizim işte dinler arası diyalog yapmamız lazım. Biz böyle yapmazsak kim bizi televizyonlara çıkaracak?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 Askerlik yapmak isteyerekten, tabi zorla götürürlerse ayrı bir mesele, isteyerekten kendi rızasıyla çantasını eline alır. Yani sanki ben geldim, sizin ordunuzda askerlik yapacağım, siz dini yıkın, Allah'ın dinine düşmanlık yapın, ben de sizin ordunuzda ne yapacağım? Ordunuzda düşmanlık yapacağım diyorlar. Bu konuyu fazla anlatmayacağım. Tavgut meselesinde biz bu konuyu çok geniş anlatmıştık askerlik meselesini. Tek kelimeyle Allah olay anlatıyordu. Ellezina amenu yuqatiluna fi sabilillah vellezina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Faqatilu awliya'i şeytan. İnne kayde şeytani kana da'ifa. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Kafirler ise tağutların yolunda savaşırlar. Faqatilu awliya'i şeytan. Şeytanın dostlarına ne yapın? Şeytanın dostlarını onlarla savaşın, onları öldürün. İnne kayde şeytani kana da'ifa. şeytanın ee, tuzağı nedir? Şeytanın tuzağı muhakkak ki en zayıf olan tuzaklardan biridir. Zaten bu konuda biliyorsun İslam alimlerinin görüşlerini bayağı bir Böyle vakı'yı bir fetva. Kimin zamanında böyle bir şey oldu demiştik. Biliyorsunuz Şeyhülislam İslam İbni döneminde Tatarlar döneminde bu mesele olmuştu. Bunun fetvasını İbni Teymiye'nin bunlara vermiş olduğu fetvayı zikretmiştik.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 demiştik. Yine aynı şekilde arkadaşlar aslımızın en büyük meselelerinden biri olan sakallı insanların da içerisine düştüğü, bu sakalı cübbesiyle, kafasında puşu ile o televizyon, senin bu televizyon benim müftil fennanatların da içine düşmüş olduğu hatalardan biri veya da hata değil küfür ve şirkten biri dinler arası diyalog meselesi. Dinler arası diyalog meselesi. Şimdi arkadaşlar bu okuduğumuz bu kadar ayet kelimede gördüğünüz gibi Allah subhane ve çok açık bir şekilde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 Gidin Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan haber ediyor ve izah onlara Ela la denildiği zaman yeryüzünde fesat çıkarmayın. Onlar derler ki biz yeryüzünde fesat çıkarmıyoruz. Biz ne yapıyoruz? Biz ıslah ediyoruz. Ela innehum onlar ne derler? İfsad ediciler, bozguncular onlardırlar.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 Yani bu yer yüzünde kafirlerle müslümanların arasında birleştirmeye kalkacak taife daha gelmedi ve biz diyoruz bizim zamanımıza geldiler.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 Allah üçün üçüdür diyenler, teslis inancına inananlar muhakkak ki kafir olmuşlardır. Peki dinler arası diyaloğa dialog, insanları çağıran insanlar onları tekfir ediyorlar mı? Yok. Hatta burada siz de gördünüz. Bu taife en sonunda küfürlerini daha da açığa vurdular. Ve ne dediler? Biz dediler ki kesinlikle Yahudilere ve Hristiyanlara kafirler diyemeyiz. Neden? Çünkü onların abisi, hocası, üstadı diyormuş ki biz Hristiyanlara ne yapamayız?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 Ta tek elden cizye verene ve küçültülmüş alçaklar olana kadar onlarla savaşın. E bilinen orası diyaloğa çağıran bir insan nasıl bunlarla savaşacak? Mümkün mü? İnsan diyaloga girdiği birileriyle hiçbir şekilde savaşabilir mi yok? Rabbul İzze, <الْعِزَّة> yerlerin ve göklerin ilahı, herkesin ilahı onlarla savaşmayı emrediyor. قَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِكْنَهُ وَيَكُونَ الدِّينُ كُنْنُهُ لِلّٰهِ Din yalnız ve yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla yer yüzünde ne yapın ve yer yüzünde fitne kalmayıncaya kadar onlarla ne yapın onlarla savaşın Fe izen selehal ashhurul hurum faqtulul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 sahabelerin aç kaldığı bir anda ya biz-zabh inna ma beni işitiyor musunuz ey Kureyşiler. ben sadece ve sadece sizi kesmekle gönderildim sadece ve sadece tesma'u ya sizi ne yaptım sizi ...kesmekle gönderildim. Allah Subhanahu ve tella sizi peygamberimiz ne diyor? Sahihinde bir de İmam Taber'in rivayet ettiği hadiste... ...liye khamsetu esma... ...benim beş tane ismim vardır. Ana Ahmed, ve ana Muhammed... ...ve ana el mahi... ...ellezi yemhullahu bihil küfr. ...benim adım nedir? Mahidir. Benim adım silendir. O silen ki Allah onunla yeryüzünden ne yapacaktır? Allah onunla yeryüzünden... ...küfrü, şirki... ...silecektir ve zelil kılacaktır. Bugünkü insanlar ne yaptılar? Dinden arası diyalogu yapan insanlar...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 Onları dost insan Allah subhanahu aleyhi ne demiştir? Biz senin bu vasıflarını kabul etmiyoruz. Eyvah! İnsan hiç hain olduğuna inandı, kendini küfre götüreceğine inandı, kendine zarar vereceğine inandırdı. Bir kimseyle hiç insan dost tutar mı onu? Onlarla diyaloğa gider mi? Gitmez. Gidiyorsa demek ne diyor insan? Bu senin vasıfların yani. Sen böyle vasıf ediyorsa Allah diyor yani bu. Yani ne kadar dili biliyorum. E, lisan hal var bir de lisan kal var.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 Adam dışarıdan bir de neyi ifade ediyorsa bir adamın bir de dışarıdan gösterdiğiyle amel etmek zorundayız. Yoksa gaybı kabirlerdekini bilmek de gaybın ilmindendir. Gaybı bildiğini iddia etmesi lazım insanın. Eyvallah arkadaşlar. Aynı şekilde burayı anladınız dinler arası diyelim. Kaç yönden küfür ve bid'det olduğunu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 kafirlerin belilerine bağladıkları zünnür. İmam Nevevi ne diyor? Kim o zünnürü bağlarsa kafir olmuştur. Kadayıat diyor icma kafir olmuştur. İbn Hacer'in Heytemi Heytemi diyor icma onu beline bağlayan ne olmuştur? Onu beline bağlayan kafir olmuştur. Molla Aliül Karifukulek'in şerhinde ne diyor? Kim zünnürü beline zünnür eskiden bu Hristiyanların ya da ehli zimmenin zimmət ehlinin belilerine bağladığı bir şeydi. Ee, bir onlara kas bir, bir, bir ip gibi veya bir bağ gibi renkli bir şey belilerine bağlıyorlardı.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 Takaka veyahut ota diye isimlendirilen atık terör örgütü değil küfür örgütü, şirk örgütü ne yapıyor bu insanlar kurtuyorlar bu bu bayramları Onların yanında bulunmak ona bakın İslam alimlerinin yanında bunun hükmü nedir? Mutlak olarak neye gider? Küpse gider. Veya o gün onların zamanında kafirlere kat olan şapkalar vardı mesela işte zünnler vardı berabasını onları bağlayana bakın bu insanlar ne diyorlar? Bu insanlar kafirdirler. Şimdi biz bunlardan konuştuğumuz zaman ne oluyor insan ismi? tekfirci oluyor. Ya bunlar ya bu kadar da olmaz bana. O zaman bu ehli sünnetin bütün bu saymış olduğumuz Hanefi, Şafii, Maliki, bu saydığımız alimlerden İmam Nevevi, Şafii, Kadı Maliki, Mulla Ali el-Karî bu alimlerin hepsi bu ehli sünnetin büyük alimlerinden hepsi o zaman nedirler? Hepsi o zaman tekfircidirler bu görüşe göre. Peki bakın bugünkü anlayışa göre arkadaşlar bugün yılbaşını kutlayanlar. Yılbaşında adam Nevrozda bir yumurta dağıtıp hediye etmeyi Hanefi mezhebindekler küfür görmüşler.